bunlardan her birine rağbeti üzere yedirirdi. Yerine canlı kitap birçok halifeler bırakmıştır. 1095 civarında bu sır razimi -ra Seyyid Nur Muhammed el-Bedevani'ye tevdi ederek dar bekaya nakl olunmuştur. Seyyiduna Şeyh Es-Seyyid Nur Muhammed Bedevani Kuddisesirru Şeyhinin halifeleri içerisinde en çok kalpleri ihya eden, saliklerini makamlarına kavuşturan,